YOL Arkadaşı. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Jack adlı bir delikanlı varmış. Jack hep dünyayı gezmeyi hayal edermiş. O çok iyi kalpli bir gençmiş. Yıllarca çok çalıştıktan sonra 25 tane altın sikke biriktirmeyi başarmış. Ve böylece bir gün bütün parasını ufak bir keseye doldurmuş ve bu dileğini gerçekleştirmek için yola çıkmış. Eski bir eve rastlayana kadar günler boyu yol yürümüş. Ormanın bu kadar içinde kim bir ev inşa eder ki? Burada hiç kimsenin yaşamadığına eminim. Bu gece burada istirahat edebilirim. Aa, Bu tabut bu tozlu eve kıyasla daha yeni görünüyor. Burada bir tabut bulmak çok tuhaf. Jack kapanın yanına oturmuş. O kadar yorgunmuş ki hemen uykuya dalmış. Uyurken rüyasında bir kız görmüş. Bu kız beyaz bir gelinlik giyiyormuş. Uzun ipek gibi saçları ve güzel siyah gözleri varmış. Jack o anda kıza aşık olmuş. Ama sonra bir terslik olduğunu fark etmiş. Kız ağlıyormuş. <gülüyor> Kurtar beni. Kurtar beni. Ama Jack kızın elini tutamadan önce uyanmış. Ha? Ne? Ne oldu? Şşşt! Ne şişti? Burada sesimizi duyacak hiç kimse yok. Ha? <gülüyor> Haklısın. Çabucak bütün mücevherlerini alalım onun. Durun. Ne yapıyorsunuz siz? Sen kimsin? Benim adım Jack. Bu fakir adamın tabutunu niye açıyorsunuz? Fakir adam mı? O bizden borç aldı ama borcunu geri ödemedi. Biz de paramızı kurtarmak için onun mücevherlerini almaya geldik. Hayır. Madem bu adam artık hayatta değil, onun tabutunu açmak yanlış olur. Alın. Bu 25 altın sikke benim bütün param. Bunu alın ve gidin. Ama adamın tabutunu açmayın. Bırakın huzur içinde yatsın. Bu para çok fazla. Bu adamın borcu daha fazlaydı ama olsun. Bunu kabul ederiz. Onun tabutunu açmayacağız. Hoşça kal dostum. Jack'in hiç parası kalmamış artık, ama kendisi buna hiç üzülmemiş. Doğru bir şey yaptığını biliyormuş. Uykuya dalmaya ve o güzel kızı yine rüyasında görmeye çalışmış, ama o rüya ve kız artık yokmuş. Sabah olunca Jack eşyalarını toplamış ve evden ayrılmış. Temiz havayı içine çekerek uzun bir süre yürümüş. Bir süre sonra acayip bir şey görmüş. Acaba nerede dursam? Bu yer çok güzel. Buraya sık sık gelmeliyim. Ama tabii ki şeye kadar... Ee, merhaba, kayıp mı oldunuz? <gülüyor> Benim kayıp olmam mümkün değildir. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben bu dünyayı gezmeye ve rüzgarın beni götürdüğü yere gitmeye karar verdim. Aa, harika. Ben de dünyayı geziyorum. Bana katılmak ister misiniz? Aa, acaba yol arkadaşı gibi mi? Aa, evet. Neden olmasın? Ve böylece Jack'in ve yol arkadaşının yolculukları başlamış. Dur. Sen de duydun mu? Evet, ben de görüyorum. Yaşlı bir kadın var. Galiba ayak bileğini kırmış. Kadın yardımımıza ihtiyaç duyuyor, Jack. Yanına gidip yardım edelim. Jack, çabuk! Çantamı aç ve içindeki mavi şişeyi çıkart. Açamıyorum. Ağzı kapalı. <Gülüyor> aa, aa. Yürüyebiliyorum, zıplayabiliyorum. Ayaklarım eskisinden daha iyi. Ooo, asil adam, borcumu nasıl ödeyebilirim sana? İsterseniz o uzun ve düz sopayı bana verebilirsiniz. Bunu mu? Ooo, olur, al hadi. Çok teşekkür ederim. Bu sopa ne işe yarayacak acaba? Ben koleksiyon yapmayı severim. Her şeyin bir faydası vardır. Jack yeni arkadaşını çok ilginç bulmuş. Birlikte yola devam etmişler ve bir tepeye denk gelmişler. Bence buraya tırmanmalıyız. Ne? Buraya mı? Ha? Bu da ne? Oo, bir kuşun kanatlarına benziyor. Kuşlar kanatlarını yerlerde bırakmaz. Belki o kuş benim bu kanatlara ihtiyacım olduğunu biliyordu. Gördün mü? Kanatlar kendi başlarına uçtu. Senin çantan sihirli. Öyle mi? Bilmiyordum. Hiç fark etmedim. Hadi gidelim. Birlikte ufak bir kasabaya varmışlar. Yol arkadaşı kalınacak en iyi oteli ararken, Jack'ten yol kenarında beklemesini istemiş. Jack sessizce beklerken yüksek ve haşin bir ses duymuş. Çekil! Prenses geliyor! Ne? Hayır! Olabilir mi? Ne oldu? Eski evde rüyamda gördüğüm kız bu kız... Jack gördüğü rüyayı yeni arkadaşına baştan sona anlatmış. Anlıyorum. Yarın prensesi görmeye gitmelisin. Ve Jack öyle yapmış. Sabahın ilk ışıklarıyla saraya gitmiş. Saray çok donuk ve eski görünümlü bir yermiş. Jack bu sarayda insan bile yaşamaz diye düşünmüş. İçeri girerken onu durduracak hiç muhafız yokmuş. Kralın üzgün bir şekilde tahtında oturduğunu görmüş. Krala selam vermiş. Majesteleri, benim buraya gelme amacım şudur ki... Biliyorum, biliyorum. Sen buraya kızımla evlenmek için izin istemeye gelmiş olmalısın. Ee, evet efendim. Burada bekle. Kızım geliyor olmalı. Jack'in kafası karışmış. Ama krala soru sormaya çekinmiş. Orada sabırla beklemiş. Birazdan prenses gelmiş... Üstünde siyah bir elbise varmış. Gözleri donukmuş ve yüzü bir öncekinden daha zayıfmış. Ama Jack önemsememiş. Onu umutsuzca seviyormuş. Güzel prensesim, buraya size evlenme teklifinde bulunmak için geldim. Olur ama önce bir testten geçmen gerek. Gel benimle. Jack mutluluk içinde prensesi takip etmiş. Daha şimdiden onunla bir gelecek hayali kuruyormuş. Sarayın arka tarafındaki balkona gittiklerinde aşağıda bir göl görmüş. Ne kadar güzel bir göl. Beğendiğine sevindim. Çünkü benim teslimden geçemezsen bu gölün içine atılacaksın. Tıpkı senden önce buraya benimle evlenmek için gelenler gibi. Şimdi beni iyi dinle. Gün boyunca her sabah saat dokuzda saraya çağrılacaksın. Her gün benim tam olarak ne düşündüğümü göstermek zorundasın. Bana bir kez bile yanlış bir şey gösterirsen bu göle atılacaksın. Ve eğer doğru tahmin eder ve üç seferde de ne düşündüğümü bana doğru gösterirsen, o zaman seninle evlenirim. Kabul ediyor musun? Oo. Kabul ettin mi? Sen benden daha delisin. Ne yapacağımı hiç bilemedim. Onu çok seviyorum. Eğer onunla evlenemezsem, o gölün içindeki timsahlarla yaşamayı yeğlerim. Pekala. Sen şimdi git uyu. Ben bir şeyler düşünürüm. Jack'in yol arkadaşı Jack için kaygılanmış. Jack uykuya dalar dalmaz. Çantasından bir yay ve uzun bir sopa çıkarmış. Sonra kuşun kanatlarını takmış ve saraya doğru uçmuş. Bu gizemli saray ve onun prensesi hakkındaki gerçeği bulmak istiyormuş. Prensesin odasına yaklaştığında bir kulenin arkasına saklanmış. Prensesin odadan çıkıp balkona geldiğini görmüş. Prensesin siyah kanatlarını açıp uçtuğunu şaşkınlıkla seyretmiş. O sıradan bir prensesti. Onu takip etmem gerekiyor yol arkadaşı yayını ve uzun sopasını eline almış. Prensese nişan almış ve sopayı atmış. Prenses arkasını döndüğünde bir ağacın arkasına saklanmış ve gizlice seyretmiş. Ondan sonra gördüğü şey onu şoka etmiş. Prensesin gözleri yeşilmiş. Aa! Prenses bir büyünün etkisinde. Yol arkadaşı prensesi takip etmeyi sürdürmüş. Prenses yere konmuş ve bir mağaraya girmiş. Büyük bir açıklığa gelene kadar yürümüş. İçeride bir tahtta büyük yeşil bir canavar oturuyormuş. Efendim, C kadında genç bir delikanlı benimle evlenmek istiyor. Birisi daha mı? <gülüyor> Sen hiç merak etme. Bunu al. Sana bunu göstermesi gerekiyor. Peki efendim. Ertesi sabah saat dokuz olduğunda Jack elinde bir kutuyla saraya gelmiş. Prensesin karşısına geçmiş. Göster bana Jack. Ben ne düşünüyorum? Benim güzel prensesim. Sizin düşündüğünüz şey işte bu. Nasıl olabilir? Çünkü size duyduğum sevgi saftır. Yeter. Yarın yine gel. Prensesin kafası çok karışmış. Daha önce hiç kimse doğru tahminde bulunamamış. Ama Prenses, Jack'in yol arkadaşının kırmızı eldiven olayını gördüğünü bilmiyormuş. O gece uçarken yol arkadaşı onu yine takip etmiş. Prenses bu olayı canavara anlatmış. Canavar da Prenses kadar şaşırmış. Ama kendi kendine bunun bir tesadüf olabileceğini düşünmüş. Bu defa prensese üç biliye vermiş. Prenses efendisinin önünde eğilmiş ve oradan ayrılmış. Jack ertesi sabah yine doğru tahminde bulunmuş. Saraydakiler çok sevinmişler. Jack'in bir büyücü olduğunu sanmışlar. O gece otelde... Yarın test için son gün dostum. Sence prenses ne düşünecek? Bunu yarın bileceğiz. Yol arkadaşı o gece canavar hakkında bir şey yapması gerektiğini biliyormuş. Jack uykuya daldığında mağaraya doğru uçmuş. Prensesse ondan önce oraya varmış. İmkansız. Nasıl doğru tahmin eder? Neyse sen sarayına geri dön. Uşağım saat 9'a 5 kala bir kutuyla sana gelecek. İçinde ne olduğunu hiç kimse tahmin edemeyecek. Git şimdi. Ormana git ve gök kuşağının yedi rengine birden sahip bir çiçek ara. Bu dünyada öyle görünen tek bir çiçek vardır. Onu bul ve yarın sabah prensese ver. Eğer o delikanlı doğru tahmin yaparsa o çiçeği asla prensese gösteremez. <gülüyor> ah ne güzelsin. Gidelim. Prenses ertesi sabah penceresinde canavarın uşağını bekliyormuş. Saat 9'a 5 varmış ama canavarın uşağı gelmemiş. Nerede bu uşak? Prenses, kral hemen sizi görmek istiyor. Saat 9. Bütün halk sarayın salonunda toplanmış. Mucizeyi görmek için bekliyorlarmış. Prenses salona gelmiş ama garip bir hali varmış. Şaşkın görünüyormuş. Sevgilim, son iki gündür hiçbir şey düşünmüyordunuz. Sadece sizden istenen şeyi yapıyordunuz. Ama bugün bir şey düşünüyorsunuz. Ben de ne düşündüğünüzü biliyorum. Neymiş, neymiş? Majesteleri, kızınız canavarın uşağını düşünüyor. Ha? Ne? N nasıl olur? Hayır, olamaz. olamaz. Hayır. İnanamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey? Ha? Hayır, hayır, olamaz. Hayır, aaa, hayır. Ah, oh Jack. Sen büyüyü bozdun. Teşekkür ederim. Ben bu sarayın bir askeriyim. O kötü canavar prensese aşıktı. Ama onu elde edemiyordu. Ben prensesi kurtarmaya çalışırken ikimize de bir büyü yaptım. Sadece bu testi geçecek kişi onu yok edebilirdi. Siz bugün bizi onun kötü büyüsünden kurtardınız. Hayır, ben kurtarmadım. Arkadaşım kurtardı. Prenses, arkadaşımla tanışın. Bir dakika. Ben sana adını hiç sormadım. Sen bana defalarca yardım ettin. Ama ben adını bile bilmiyorum. Kendimden çok utanıyorum şu an. Nasıl bu kadar bencil olabildim? <Gülüyor> Sen hiç bencil değilsin Jack. Ben buraya sadece senin sayende geri döndüm. Geri dönmek mi? Nasıl yani? Jack, senin adını nasıl bildiğimi bana hiç sormadın. <Gülüyor> Sana onu sormayı da unuttum. Biliyorum. Çünkü benim evimde seni hırsızlardan kurtarırken yüksek sesle söyledin adını. Sen onlara bütün paranı verdin Jack. Tam yirmi beş altın sikke. Sırf ben huzur içinde uyuyayım diye yaptın. Senin çok iyi bir kalbin var dostum. Artık benim buradaki işim bitti. Sen prensesini buldun. Benim de gitme vaktim geldi. Jack üzülmüş ama arkadaşını asla unutmayacağını biliyormuş. Krallık yeni prenslerini sevinçle karşılamış. Jack ve prenses sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Sağ